أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذالك خير ذالك من آيات الله لعلهم يذذكرون صدق الله العظيم ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allahu ve celle halimun hayyun settirun yuhibbul hayae e ve's setr. Sadaqa Rasulullah ve netaka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle seslenir: Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Bu ayeti kerime giyinme ihtiyacımızı karşılayan nimetleri, bize Cenabı Hakk'ın ihsan ettiğini ve ona şükretmenin boynumuzun borcu olduğunu bildirir. Aynı zamanda giyinmenin, bir güzellik ve zarafet gereği olduğuna işaret eder. Ayetin devamında ise şöyle buyrulur. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir, umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Aziz müminler, takva elbisesi imandır, Edeptir. Takva elbisesi bedeni örten giysilerin nasıl bir anlam taşıdığını idrak etmektir. Takva elbisesi örtünmenin hakiki gayesini keşfetmektir. Takva elbisesi bedenine zarar verecek ve ruhunu incitecek her türlü hatadan uzak kalarak erdemli yaşama bilincidir. Örtünme Allah'ın bir ayeti olduğuna göre bizim O'nun hikmetini düşünmemiz ve Rabbimizden öğüt almamız gerekir. Rabbimiz insanı eşsiz bir yapıda yaratmıştır. Fıtrat dediğimiz bu yapı iyi, güzel ve faydalı olana yönelmeye hazırdır. Bedenin mahrem ve dokunulmaz olduğu giyinmenin doğru ve güzel olduğu doğuştan gelen fıtrî bir kabuldür. İlk insan Hz. Adem ve eşinin cennetteki hali bunun en büyük ispatıdır. Onlar Allah'ın emrini unutup kendilerine yasaklanan ağaçtan yediklerinde edep yerleri açılmış, mahcubiyet ve telaş içinde cennet yapraklarıyla örtünmeye çalışmışlardı. Bu utancın sebebi ise, onların fıtratında bulunan Haya duygusuydu. Kıymetli Müslümanlar, Haya, insanın çirkin bir şey yapmaktan çekinmesi, günah işlemekten utanmasıdır. Haya, İslam ahlakının özüdür. Haya, İlk peygamberlik öğretilerinden beri insanlığa seslenen ahlaki bir davettir İslam'da örtünmenin en büyük hikmetlerinden biri Hem kullara hem de Allah'a karşı hayanın gereği olmasıdır Bu yüzden Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Allah halimdir Haya sahibidir ''Kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever.'' buyurmuştur. Çünkü haya, Allah'ın her an bizimle olduğunu bilmek, O'nun karşısında mahcup olacağımız şeyler yapmamaktır. O halde örtünmenin ilahi bir anlamı ve değeri vardır. Örtünme, insanın daima kendisini gören işiten ve koruyan ilahi kudreti unutmamasıdır. Örtünme, Allah'ın sevdiği, istediği, emrettiği bir davranış olduğu için değerlidir. Tesettür küçümsenemez, itibarsız bir tercih gibi gösterilemez. Çünkü tesettür, Allah'ın rızasını kazanmanın bir vesilesidir. Değerli Müminler, Tesettür, Allah ve Resulünün gösterdiği istikamette yaşamaya dair kararlılığın dışa yansımasıdır. Tesettür deyince, kadını ve erkeği ilgilendiren ortak bir kavramdan, yüce bir erdemden söz ediyoruz. Örtünmenin sadece kadını ilgilendirdiğini ve başörtüsünden ibaret olduğunu zannetmek, ciddi bir yanılgıdır. Zira örtünme, insanla ilgili bir ilkedir ve sınırlara saygının ifadesidir. Elbette, kadın ve erkeğin tesettür sınırlarında İslam'ın belirlediği farklılıklar vardır. Ancak, unutmayalım ki, kadın ya da erkek her mümin, haya bilinciyle örtünür, ve bu saygınlıkla toplum içinde değer kazanır. Zira İslam'a göre insan, sureti ve imajıyla değil, ruhu ve şuuruyla kıymetlidir. Güzelliği haram çizgisinin ötesinde değil, helal dairesinde aramalıdır. Aziz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de mümin erkeklere söyle, Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha nezih bir davranıştır. Allah, onların bütün yaptıklarından haberdardır buyrulur. Bir sonraki ayette ise, Mü'min kadınlara da söyle, Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında, ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar buyurulmaktadır. Bu iki emrin peş peşe gelmesi, hayanın ve örtünmenin hem erkek hem de kadından beklendiğini gösterir. Her Müslüman kendi izzetini korumakla olduğu kadar diğer insanların mahremiyetine saygı duymakla da yükümlüdür. Ne mutlu, hür iradesiyle, haya, Hicap ve edeple yaşamayı seçenlere. Ne mutlu, kulluk bilinciyle yaşayıp, dünyada da, ahirette de kazançlı çıkanlara. Hutbemin sonunda Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Vatanını müdafaa ederken şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının başı sağ olsun.